Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ala kalmıştık değil mi? Sizdeki kitaplarında var mı şey kaideler var getireyim mi tamam? Bismillahirrahmanirrahim. Feiza arafta en Allah, <tuh ettinge tregoldun> Allah halaka <tuh> zaman <tuh>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 Kama anne salatay, nasıl ki namaz, la tosama salatay, namaz diye isimlendirilmez, illa meh tehareti, teharetle ancak teharetle beraber namaz diye isimlendirilir. Yani abdesiz adamın kıldığı namaza namaz demediğimiz gibi. Faeila daxal şirkü fil ibadeti, şirk ibadete girdiği zaman, çünkü terhebiniz nedir? Yani tevhid olmadan ibadete ibadet demiyoruz. Neyi kastediyoruz burada? Yani şirk olmaması, şirksiz Allah'a ibadet etmek. فَإِذَا دَخَلَ الْشِرْكُ فِي ibadeti Şirk ibadete dahil olduğu zaman فَسَدَتْ fasit olur. İbadet fasit olur. abdest sizlik hali gibi, abdestin bozulması gibi اِذَا دَخَلَ فِي الْتَحَارَةِ Taharete girdiği zaman. Nasıl ki abdestli bir adam abdesti bozan hallerden biri başına geldiğinde abdestli hali gidiyorsa, taharet hali gidiyorsa herkese bunun gibi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 Fakat tanım itibariyle mesela Şeyh Risalmi müteamyim ediyordu ki İbadet öyle bir isimdir ki toplayıcı bir isimdir. Neyi toplar içerisinde? Şunu toplar.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 adamın diğerinden uzak kalması veya kalmaması bir şey değiştirmiyor. Yani o Allah katında bir ibadet veya Allah'a kendisiyle yaklaşılan bir kurbet olarak isimlendirilmiyor. Bu başta birinci Hakeza, Peygamber Hakeza Vesselam'ın e, geldiği toplumda, mesela Kur'an-ı Kerim'in o topluma yapmış olduğu bir takım emirler var değil mi? Örnek mesela e, Nisa suresinde Allah'ın emirleri var Müslümanlara. Ne diyor Allah? İnsanlığa daha doğrusu. Rabullah ve Allah'a kuluk edin, Allah'a ibadet edin ve Allah'a kuluk edin, Allah'a ibadet edin ve Allah'a kuluk edin, Allah'a ibadet edin ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a ne edin Her şeyi kapsıyor her ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a ifade eder? ve Allah'a kuluk edin ve Allah'a kuluk edin ve Nefisi hakkında, nehisi hakkında yani kelime cümle şartla başlıyorsa veya nehi ile başlıyorsa veya nefi ile başlıyorsa o cümlenin içerisinde bir tane ne bir kelime gelirse bunu ifade eder, umumiyet ifade eder. Yani hiçbir şekilde küçük, büyük, açık, kapalı Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi şık koşmayın. Bunu söyledi mi? Akabinde ne diyor? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا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 ve hiçbir şekilde Allah'a bir şeyi şirk koşmayın diye. Demek ki bunların Allah katında sahih olabilmesi için birinci yol nedir? Birinci yol bunların tevhid üzere olmasıdır. Tevhid olmadan bunlar geçerli değil. Hakeza İsra suresinde Allah'a uzunca emirleri var. Yani işte zina yapmayın, çocuklarınızı öldürmeyin, tartıda hile yapmayın, bilmediğiniz meselelerde konuşmayın işte emirler var. Öncesine neyi takdim etmiş Allah'a veceller? Ve kadâ rabbuka alla ta'budu illa iyya senin Rabbin sadece ona ibadet etmeniz konusunda size hükmetti. Yani bir hükmü var Rabbinizin sadece Allah celle celalühü'ye diye sonra ve kadere rabbuke alla ta'budu illa iyya ve ve anne babanıza iyilik yapmanızı da size emretti. Ondan sonra zikretmiş olduğum emirler ve nehiyler silsilesi devam ediyor. Ne anlıyoruz biz buradan o zaman? Biz bu söylemiş olduğumuz delillerden şunu anlıyoruz ayetlerden. Birinci delilimiz neydi? Bütün peygamberlerin kavimlerine ibadet, ibadetin cüz'iyatını, tafsilatını emretmeden önce tevhidi emretmesi. İkinci, Celle'nin kuran içerisinde insanlığa seslenirken emirlerini ve nehiilerini. emir ve nehyi ne demek? Yani ibadetin cüz'iyatını ve tafsilatını emretmeden önce ibadette birlemeyi emretmesi. Sünnetten delilimiz ne? Sünnetten delilimiz de muazzam kısası. Öyle değil mi? Peygamber Aleyhissalatu vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdi. Yemen'e ehli kitap olan bir kavmi davete gönderdi ve ona dedi ki İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadise: "İnneke taqdimu ala kavmin ehli kitap. Sen ehli kitap olan bir kavme geliyorsun ey Muaz. Felyakun awvalu ma tad'uhum ileyhi şehadet en la ilahe illallah. Senin onları ilk davet ettiğin şey Allah üzerece yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun. Başka bir rivayette fel tekun avvelu ma teruhum ila ey Allah'ı tevhid etmeye onları davet et. Yani Allah'ı birlesin der tevhidine. Feli başka bir rivayette feli yekun avvelu ma teruhum ileyhi ibadatu Allah. Allah'a ibadette onları çağırıyor. Yani sadece gelin Allah'a ibadet edin. Bir tek olan Allah'ı birleyin de. Sonra ne diyor peygamberimiz? Fe in hum arafu zalike فَاَعْلِمْهُمْ anna اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ Şayet bunu kabul ederlerse, bunu bilirlerse, bunu anlarlarsa ondan sonra beş vakit namazı onlara emrediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ne anladık şimdi burada? Şayet anlarlarsa, kabul ederlerse, etmezlerse peki, mefhumul muhalifi Etmezlerse hiçbir şey anlatmam. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi bir şeyin üzerine bina ediyor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 Doğru mu? Niye böyle yaptı şey? Karşıdaki muhatapla arasındaki ortak bir noktada buluşabilmek için. Peki biz bunun delilini ne olarak zikredeceğiz? Şik amellere girdiği zaman bütün amelleri ortadan kaldırır. Delil söyleyecek olan var mı? Bu mühim bir delil değil mi? Yani bu delil bizim için önemli bir delil.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 o ibadeti ortadan kaldırır. Delilimiz ne? Şu cümle. "Ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablika le in eshrakta amaluka ve la min Sana ve senden öncekilere vahiy edildi ki, şayet şirk koşarsan leyahbatanna amaluka. Yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen husrana uğrayanlardan olursun. Tamam? Buradan ne anlıyoruz? Bir kişinin peygamber kadar ameli olsa dahi bir tane şirk koşsa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 biz diyebilirim ki bu adam bu konuda nedir? Hücceti ikame etmemiz lazım. Ondan sonra ben namazı kabul etmiyorum derse biz bu adamı teşhir edebiliriz. Veya bu Müslümanların milletinden değil müşriklerin milletindendir diyebiliriz. Niye böyle bir ifade kullandık? Çünkü bu işin delili öyle akılla veyahut da fıtratla bilinecek bir durumda değil. Şeyle bilinir ancak. Kitapla bilinir. Nasıl bilinir? Güzel. Bir adam Allah azze ve ibadet ederken Allah'a şirk koşuyor. Allah'a şirk koşuyor. Adam biri de geldi ki benim buna müşriklerdendir. Müslümanlardandır değil diyebilmem için ne lazım? Buna hücceti ikame etmem lazım. Cık, orada dur diyeceğiz. Eğer Allah'a ibadette birleyip şirk koşmamanın delili kitaptaysa sadece doğrudur. Önce anlatacaksın ondan sonra ya öyle değilse ya Allah kendisine ibadette birlemenin delilini kitaptan önce başka bir şeye bağlamışsa do bağladığı şey de her yerden mevcutsa herkes görüyorsa sürekli o zaman herkese hüccet zaten ikame edilmiştir. Gözü olan, aklı olan, kulağı olan adama hücceti ikame edilmiştir. Burası anlaşılıyor değil Bana halakul cinne ve'l iller illere yabudun. Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece ibadette birlemeyi neyle alakalandırdı Allah? Halk ile al alakalandırdı. Ya eyühen nasu ubudu rabbakumul lezi halakakum min insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin, ibadet edin diye. Neye bağladı? Ne için Allah'a ibadet etmek zorundayız? Allah bizi yarattığından dolayı. Tamam? Aynı bu ayet hikemede ne yaptı şimdi? Önce Allah'ın yarattığını söyledi. Allahu haliqu kulli Herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor mu? Herkes Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyorsa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 Yani lakat kat değil de lakat şeklinde gelirse orada yemin var e, demektir. Hayır, hazır yani bir yemin'e hazırlık yapılıyor demektir. Lam el muati el diyoruz buna kasemi hazırlayan lam diyor. Yani diyor ki Allah o <gülüyor> yemin ediyorum ki o ilayke wa ilal zinemin kablike sana ve senden öncekilere şey yapıldı e, vahye dedi. iki tane mesele var. Bir Allah azze ve veelah qasemle teekil ediyor.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 Muhkem olana basuracağız. Câret özür müdür değil midir, bilmeden adam şirk koştuğu zaman işte ama şöyle delil var, böyle delil var dendiğinde dur kardeşim, kafamız mı karıştı? Muhkem olana gidelim. Bütün bu kafa karışıklığını muhkem olana götürelim. Niye muhkem olana götüreceğiz sebep? Çünkü Allah kitabın ayetlerini iki kısma ayırmış. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ Allah sana kitabı indirdi. Kitabın içerisinde iki kısım ayet var. Minhu, ondan bazısı minhu ayetun muhkematun muhkem olan ayetlerdir. Peki sıfatı nedir? Hunne umur kitab Kitabın anasıdır. Yani kafanız karıştığında, problem yaşadığınızda ana maddelere döneceksiniz, ana esaslara döneceksiniz. Tamam? Hunne umur kitab Ve uchrı Bir kısmı da bazısı da müteşabihatdır. Kim müteşabihin peşinde koşar? Fa'amma lizina fi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 Muhakkak ki senin amellerin boşa gider ve le tekûnenne minel ve sen khusâne uğrayanlardan olursa. Tamam, o zaman şirk ibadete girdiği zaman peygamber kadar bile ibadetin olsa ki peygamberin ibadetini düşünün, o ibadetlerin hepsi nereye gider? Hepsi boşa gider. Burada kaç tane tekit var? Burada iki tane tekit var bu ifadede. Ney? Birincisi, لَيَحْبَطَنْ نَهْ نُونَ تَوْكِيلَ سَقِيلَ bunun nun uzarının sonuna bitiştiğinde ne ifade ediyordu? Tehkid. Muhakkak ki bak hem kasem iki tane kasem geçti, iki tane de tehkid geliyor. Ayetin başında kasem bir, le eşraktenin başındaki kasem iki, le-i sonundaki e, şey, e, nune tevkid üç, ve le-tekunenne'nin sonundaki nune tevkid dört. Dört tane Allah azze ve celle te bu hükmü itibar etti. Muhakkak ki, muhakkak ki, muhakkak ki, muhakkak ki Allah'a şirk koşarsan Yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen sustana uğrayanlardan olursun. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Burada e, özellikle mesela dikkat edin, Allah azze ve celle hangi kelimeyi kullanıyor? ''Hasir'' kelimesini kullanıyor. ''Hasir'' ''Hasira'' ''Ve le tekûnenne minel hâsir'' genelde Arap lugatında ne için kullanılır? Tüccarlar için kullanılır. Yani tüccar bir ticaret yaptığında ve hatta iki kelime var burada. Biri ''Habata'' ''La yehbatanna ameluke'' Bu çok önemli.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 Mesela öyle düşünün. Ben tüccarım. Malımı aldım, ticarete çıktım. Amaç ne? Kar etmek. Kar edemedim. Ama sermayem yerinde duruyor, malım elimde duruyor. Hiçbir satış yapamadım, geri geldim. Bu ne anlama gelir? Yarın tekrardan o malla ticarete çıkıp kar edebilirim. Peki gittim, hem kar edemedim hem de akşam dönüş yolunda yol kesenler yolumu kestiler ve benim bütün malıma el koydular. Ne oldu? Hem kardan olduk, hem bir daha kara sebebiyet verecek bütün maldan beraber olduk.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 şirk koştuğu zaman o ibadetler hübud hükmündedir, yok hükmündedir. Ve o insan Allah katında kutsana uğramıştır. Peki bu nas bizim elimizde ne? Elimizdeki bu nas muhkem. Bir konuda kafamız karıştığında nereye başvuracağız? Bu döneceğiz. Anlamazsak yani müteşabiyi buraya döndürdük, çözemedik, müteşabiyi bir kenara bırakacağız, muhkem olanla amel edeceğiz. Tamam Bu, bu Bunu, kaydayı güzel hırsız Bunun örnekleri gelecek. Yani özellikle tevhid konusunda ki insanların getirmiş olduğu şüphelerde bu kayda en önemli kaydelerden bir tanesi. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa devam edeceğim. Soru soracağımız bir nokta yoksa devam edeceğim. Soru var mı? Yok. Aşağıda okay. bir soru, Buyur. biz ibadeti yaratma yaptık, bağlantılı olduğunu yani söyledik. Buna bize şu an güncel bir bilgilerde Hatta ulaştık terbiyesine gildedir mi? Tamam. Mesela adam ee, Allah'tan başkasına dua ediyor.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 Bu adam herşey varsa bu delilleri görüyor. Bu delilleri görüyorsa Allah ibadetleri bir Buna dair bu zikretmiş olduğum deliller neyi gösterir o zaman? Bu adam müşriklerin milletindendir. Çünkü şirkle beraber Allah'a ibadet ettiği için yaptığı ibadet Allah katında ibadet diye isimlendirilmiyor zaten. Tamam? Delil, daha pratik bir delil söyleyelim bununla alakalı. Zeyd İbni Amr ibn Nufeyh İmam buhari ile kısasını kıssasını bize naklettiği Peygamber diyor ben onun cennet bakçelerinden bir bakçede gördüm. Zeyd ne yapıyor? Zek Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaşamış olduğu toplumda hiçbir uyarıcı kendisini uyarmamasına rağmen yere bakıyor, göğe göğe bakıyor. Bu müşriklerin yaptığı mümkün değil, doğru olamaz diyor. Bizi yaratan Allah'sa kurbanımızı niye lata kesiyoruz? Bizi yaratan Allah'sa dala düştüğümüzde menattan niye yardım istiyoruz? Bizi yaratan Allah'sa hükümlerimizi niye Darül Nedvedeki Ebu Cehil'den alıyoruz? Allah'ın sevajenlerin kanunlarıyla hükmeder ve yollara düşüyor. Yahudilere gidiyor, Hristiyanlara gidiyor. En sonunda İbrahim'in milleti üzerine karar kılıyor. Bu bir örnek. Buna kimse mı meseleyi anlatmadı. Nereden buldu doğruyu? Kainattaki delillerden buldu. E, peygamberimizin babası var. Diğer insanlar var. O kadar insan, binlerce, yüz binlerce insan var. Bırak binlerce, yüz binlerce insanı. Yani sayı olarak peygamber hadiste diyor, "İnna Allah neza ila ehli'l-ard famaqata arabu mu'acemuh." Allah yeryüzüne baktı şöyle nazar etti. Arabına Acem'ine hepsine maktetti, hepsine nefret etti, hepsine buğz etti. Niye? Allah'a şık koştuklarından dolayı. اِلَّا بَقَيَا مِنْ kitap. Ehli kitaptan bakaya müstesna. Yani ehli kitaptan azınlık bir grup, Allah'a birleyen, Allah'a şık koşmayan, tesis inancında olmayan küçük bir grup müstesna. Hani Selman'a tevhidi öğreten o şey gibi, Rahip gibi mesela. Bunlar müstesna, Allah azze ve celle hepsine buğz etti, ediyor. Doğru mu? Kimse anlatıyor muydu peki o insanlara? Tevhidi anlatan insanlar var mı diyor. Amr ibn i Abese, İmam Müslüm kıssasını rivayet ediyor. Cümle aynen şu. Ben cahiliyedeydim ve bütün insanlığın sapıklık üzere olduğuna ve hiçbir şey olmadıklarını biliyordum diyor. Kim anlatı Amr ibn i Abese? Hiç kimse ve Peygamberin yanına geliyor. Allah seni neyle gönderdi Muhammed diyor. Allah beni ona ibadet etmekle, işte putları fırmakla, sınayi rahimle gönderdi diyor. Amr ibn Abbas'e. tevhid şudur Allah'a şirk koşma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 Örnekler anlaşıldı. Tamam hocam. Devam edelim şu cümleyi de bitirelim. İyi faydaya kadar. Sola geçelim. Fe sen bildiğin zaman enne şirke ida halat el ibadete esedaha. Şirk ibadete karıştığında onu ihsad eder. Ve ahbatal amale ve amali de ihbata eder. Ameli götürür. Ve sara sahibi min el halidin fi'n. Ve onun sahibi de ateşte ebediyen kalır. Bunun delili neydi? Innehu <gülüş> men yushrik billahi fakat haram Allah'u aleyhi'l cennet muhakkak ki kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır. Yani yani ateşle ebedi kalacak. Doğru mu? Bunu bildin. Burayı anladık. Ne gerektirir bize bu iki nokta? Araf'ta enne ehamme ma aleyke ma'rifatu zalika senin üzerine okuma ses tonu yanlış oldu. Araf'ta Anne, önemli maaleke, maağrifet üzerek. Senin bilmen gereken, bilmen gerekenlerin arasındaki en önemli mesele budur. Bunu bilirsin. Niye? Çünkü bu meselenin üzerine ebedi kussan ve ebedi felah binad ediyor. Yani bir mesele var. Sen onu bilmediğin zaman bir çok önemli değil yani bilmedin bilmedin. Fakat bir mesele var. Sen onu bilmediğin zaman ebedi hayatın komple gidecek. Öyleyse senin bilmen gereken en önemli mesele nedir? En önemli mesele odur. Yani bu zikrettiğimiz mesela Allah ibadette birlemek ve Allah Azze ve hiçbir şey şirk koşmamaktır. Bunu bildiğinde ne olur? Lә allaha umurur ki Allah en yuxalisek min hadi ishbeke.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 Yani nice insan var tevhidin delillerini senden benden daha iyi biliyor, daha güzel anlatıyor. Fakat kendisi Allah azze ve Celle şirk koşuyor. Doğru mu? Bilgi tek başına kafir değil. Fakat umulur ki hani kurtuluşa ermenin vesileleri var. Bu vesilelerden bir tanesi de nedir? İlimdir. Doğru bilgidir. Umulur ki bu bilgi seni şirk ağından, şirkin pençesinden kurtarır. Hangi şirk? Ellezî kâlallâhu teâlâ fîhî o şirki Allah onda demiştir. İnne Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını hiçbir şekilde af etmez, bağışlamaz ve yaghfiru ma dunen limen yasha. Fakat Allah bunun dışında dilediğine, dilediğini bağışlar. Burası ayet kelime anlaşıldı. Bakın bu ayet kelimesinin nuzul sebebinde zikrettiğimiz ayetin iki tane rivayet var. Bunlardan birincisi şu. Allah Teala ayet indiriyor. Diyor ya ibadiyellezine israfu ala enfusihim la tahnatu min rahmetillah. Ey kullarım, ey nefsine zulmeden, aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bu ayet indi ya. Sahabenin kafası karıştı. Deller Allah bütün günahları bağışlarsa şirkte bir günah mıdır? Şirkte bir günahdır.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 Niye böyle yaptın ey falan kulum dedi. Senin korkundan ya Rabbi dedi. Yani ben günahkarım. Dirilirsen bana azap edeceksin. Biliyorum seni azabından korktuğum için. Dedim beni yakın. Küllerimi de savun. Allah onu affetti. Seni affettim dedi. Delil aldık. Ne Adam bunu ne için kullanıyor? Diyor ki bak o adam Allah'ın onun diriltebileceğini bilmedi. Allah'ın onu diriltmeye kadir olduğunu bilmedi.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 Çünkü bu muhkemse ki İmam Kurtubi'nin bir ibaresi var. Bu ayet kelimeyle alakalı. Diyor ki onu özellikle size okuyacağım. Haza minel muhkemil muttefık alayhi ellezî lâ ihtilâfe fîhi beyne'l ümme. İnallâhe lâ yağfiru <gülüyor> eyyüşrek behi kısmun vâriyat. Burası için diyor ki tekrar okuyorum. Haza bu minel muhkemil muttefık alayhi. Üzerinde ittifak edilen muhkem ayetlerdendir diyor. Nasr ellezî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 La teftır ve ad Allah'e Allah'a yalan söylemeyin. Allah'a yalan şeyi iftira etmeyin. Doğru mu? Ve an teftır ve ad ma Bilmeden Allah hakkında söz söylemenizi Allah azabc Haram, haram kılmıştır. Sen şu anda bir şey söylüyorsun, din adına konuşuyorsun. Fakat din adına konuşmuş olduğun şey yalan. Çünkü böyle bir şey yok. Doğru mu? Bak, bir nasıl geldi önümüze? Kafamızı karıştırabilir. Fakat asli olan nasıl irica ettiğimiz zaman, asli olan nasıl irica ettiğimizde orada bir şirk olmadığını görüyoruz. Yine her şey bakıyor üzerine kaldı. Misal bu hadis neye delil olur? Mesela adam rızık peşinde koşuyor, Allah'ın rezak olduğunu biliyor, gitti diyelim, işte iyi de sakalımı kesmesen aç kalırım dedi. Aha buna delil olur işte. Allah'ın rezak olduğunu biliyor, fakat rezak sıfatının cüziyatından haberdar değil adam.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 İşliyicken bir adamı adam öyle bir bakıyor ki, işliyiyor diyor bir sen, falan kesin o kumar oynuyor. Oysa Allah oyak filmi dönen zannik kelime yaşa. Allah bunun dışında kalanları dilediğini affeder. Yani Allah'ın affı kapsamında olan bir şey Allah affetmeyecekmiş gibi davranıyor adam. Şirk koşan adama da hiç hiçbir şey yokmuş, yani hiç sıkıntı yokmuş gibi çok rahat bir şekilde davranıyor. İkinci grup insan tam zıttı bu sefer İslami camiye, yani sözde bilinçli olan. Sözde İslam adına hizmet yapan e, cemaatler bunlar da şirkte herkes cehaletliyle mazeretli fakat haramlarda kesinlikle cehalet mazeretli. Bunlar da tam tersine çevrilmişler. Yani diyorsun ki bak adam Allah'a şirk koşuyor. Adam oy veriyor, adam Allah'tan başkasına dua ediyor. Adam çocuğunu putun karşısında Allah'a şirk koşuyor. E, bilmiyor, bilmiyor diyor, bilmiyor. Bir e, adam bilgisi yok e, diyor. Falan kez senin şeyini çaldı.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 Size de Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz o akıllarınıza, o nefislerinize, o hevanıza da yuh olsun, uf olsun diyoruz. Hak ediyorlar mı? Hak ediyorlar. Test çevirmemek lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise tam tersini yapıyor. Hırsıza affetmeye çalışıyor, zina yapana affetmeye çalışıyor, bilmem ne yapana affetmeye çalışıyor. Onlara mazeret arıyor, doğru mu? Fakat Allah'a şirk koşulduğu zaman...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 Haramlar konusunda özü kabul etmiyorlar, İslam için haramların işlenebileceğine inanmıyorlar fakat şirkinin işlenebileceğine inanıyorlar. Kendilerine zarar dokunduğunda cehaleti mazeret kabul etmiyorlar, sana şirk koşulduğunda cehaleti mazeret kabul ediyorlar. Cevap geldi. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ kadri. Çünkü Allah'ı takdir edilmesi gerektiği şekilde takdir etmediler. Cevap bu. Allah'a gereken değeri vermediler.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 Ebu Cehil Mekke'li müşriklerinin ortasında kalkmış bağırmış. Ve وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِسْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذَا لَخَصِرُونَ Eğer siz sizin gibi bir insana itaat ederseniz, muhakkak ki siz hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Ne anlatıyor Ebu Cehil burada? Muhammed sizin gibi bir insandır.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 Allah Azze ve Celle onu siviyi yarattı, dost doğru yarattı fakat insan sonradan O'na müdahale etti. Doğru mu? Müdahale etti, kesti. Tevkitte de fıtrat da böyle. Allah bizi fıtrat üzere yarattı fakat şeytanların yardımıyla, insi ve cinli şeytanların yardımıyla insanlar fıtratlarını bozdular, şirke düştüler. Ve fıtratımızı Allah yaratırken bizi akıllı yarattı. Doğru mu? Allah bizi akıllı yarattı.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 şirk girdiğinde ibadeten tamamen fesat bulacağı işte bu dört tane kaideyi bilmekle mümkün olur. Yani dört kaideyi bilirsen bu zikrettiği mukaddimeyi kesin bir şekilde anlarsın. Allahu Teala fî kitâbî, Allah onları kendi kitabında zikir etmiştir. Bu kadar yeter değil mi? Yeter mi bir kaideyi okuyalım mı? Yeter mi? Tamam <gülüyor> Soru var mı? soru. Sorumuz yoksa dersi bitirelim. Ve ahirudu avana en elhamdülillahi rabbil alemin.